Beşinci nota şu notada Avrupa fünunu ve medeniyeti eski sait'in fikrinde bir derece yerleştiği için yeni sait harekatı fikriye de seyrettiği zaman Avrupa'nın fünun ve medeniyeti o seyahati kalbiyede, emrazı kalbiye'ye inkılap ederek ziyade müşkilata medar olduğundan bilmecburiye yeni sait zihnini silkeleyip müzahraf felsefeyi ve sefih medeniyeti atmak isterken kendi ruhunda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 İlseviinin dini hakikîden ve İslamiyetten aldığı feyz ile hayatı ictimaiyye-i beşeriyeye nafi sanatları ve adalet ve hakkaniyete hizmet eden fünunları takip eden Avrupa'ya hitap etmiyorum. Belki felsefe-i tabiiyenin zulmetiyle medeniyetin seyyiatını mehasin zannederek beşeri sefaate ve dalalete sevk eden bozulmuş ikinci Avrupa'ya hitap ediyorum. Şöyle ki o zaman o seyahat ruhiyede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 Gomumi bir matem o yolu kaplıyor. İnsan insaniyet ciyetiyle gayr-i elemiyle müteallim olduğundan hadsiz bir eleme giriftar oluyor. Halbuki vicdan bu derece teellüme tahammül edemediğinden o yolda giden iki şeyden birisine mecbur olur. Ya insaniyetten tecerrüt edip nihayetsiz vahşeti iltizam ederek öyle bir kalbi taşıyacak ki kendi selametiyle beraber umumun helaketi onu müteessir etmesin veyahut yahut kalp ve aklın muktezasını iptal etsin. Ey sefahet ve dalalette bozulmuş ve İsevi dininden uzaklaşmış Avrupa, Deccal gibi bir tek gözü taşıyan kördehan ile ruhu beşere bu cehennemi haleti hediye ettin. Sonra anladın ki bu öyle ilaçsız bir illettir ki insanı alâi illiyinden esfali safiline atar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 o yolun her menzilinde, her mekanında, her şehrinde bir Sultan-ı Adil'in müstakim askerleri her tarafta bulunuyor, geziyorlar. Ara sıra o sultanın emriyle o askerlerin bir kısmını terhis ediyorlar. Silahlarını, atlarını ve miriyle levazımatlarını alıyorlar. Onlara izin tezkeresini veriyorlar. O terhis olunan neferler, çendan ünsiyet ettikleri at ve silahların teslim alınmasından zahiren mahzun oluyorlar.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 ve sultanımın haysiyetini himaye ve izzetini vikaye için size baş eğmeyeceğim. İşte o ikinci yoldaki medar-ı sürur ve saadet olan binler ahvalden bu hal bir numunedir. ahvali sen kıyaset. Bütün o ikinci yolun seferinde tevellüdat namında sevinç ve şenlikle bir tahşidat ve sevkiyat askeriye var ve vefiyat namında sürur ve müzika ile terhisat askeriye görünüyor.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 ve kendi lezzeti için çabalar. Onun bir hakkı hayatı var. Gaye-i himmeti ve hedef-i maksadı yaşamak ve bekasını temin etmektir diyorsun. Ve Halık-ı Kerim'in kerem düsturlarından ve erkan-ı kainatta kemale itaatle imtisal edilen düsturu teâbünle nebatat hayvanatın imdadına ve hayvanat insanların yardımına koşmasından tezahür eden o umumi kanunun rahimane kerîmane cilvelerini cidal zannedip Hayat bir cidaldir diye Ahmakane hükmetmişsin. Acaba o düsturu teabunun cilvesinden olan zerrahta amiyenin kemali şevk ile beden hücrelerinin gıdalandırılması için koşmaların nasıl cidaldir, nasıl bir çarpışmaktır? Belki o imdat ve koşmak kiriim bir rabbin emriyle bir teavündür. Hem çürük bir esasın her şey kendi nefsine malikdir diyorsun. Hiçbir şey kendi nefsine malik olmadığına katı bir delil şudur ki.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 Çabuk geçer dakika gibi bir ömür ile o hadsiz adaya ve hacata karşı dayanmaya mecbur oluyor. Halbuki o bir çarezi hayatın sermayesi binler maddublarından birisine kâfi gelmiyor. Musibete giriftar olduğu zaman sağır, kör esbaptan başka derdine derman beklemiyor. Oma dua ul kâfirine illa fi dalal sırrına mazhar oluyor. Senin karanlıklı dehan nev-i beşerin gündüzünü geceye kalbetmiş yalnız o sıkıntılı zulümlü ve zulmetli geceye ısındırmak için yalancı muvakkat lambalarla tenvir ettin o lambalar sürur ile beşerin yüzüne tebessüm etmiyor belki beşerin ağlanacak acı hallerindeki eblehane gülmesine o ışıklar müstehziyane gülüp eğleniyor her bir zih senin şakirtlerin nazarında zalimlerin hücumuna maruz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 Asıs bir menfaat için şeytanın ayağını öper derecede alçaklık gösterir. Hem cebbardır fakat kalbinde bir noktayı istinat bulamadığı için zatında gayet aciz bir cabbar-ı hotfuruştur. O şakirdin gayeyi himmeti, hevesatın efsaniyeyi tatmin ve hamiyet ve fedakarlık perdesi altında kendi menfaatine nefsini arayan ve hırs ve gururunu teskin etmeye çalışan bir dessastır. Nefsinden başka ciddi olarak hiçbir şeyi sevmiyor, her şeyi nefsine feda ediyor. Amma Kur'an'ın halis ve tam şakirdi ise bir abd'dir. Fakat azamı ı mahlukata karşı da ubudiyete tenezzül etmez ve cennet gibi en büyük ve azam bir menfaati, gayeyi ubudiyet yapmaz bir abd-i azizdir. Hem halim selimdir. Fakat Fatır-ı Zülcelalinden başkasına İzni ve emri olmadan tecellüle tenezzül etmez bir halimi âli himmettir. Hem fakirdir fakat onun maliki kerimi ona ileride ittihar ettiği mükafat ile bir fakiri müstani'dir. Hem zayıftır fakat kudretini nihayetsiz olan seyidinin kuvvetine istinad eden bir zayıfi kavidir ki Kur'an hakiki bir şakirdine cennet ebediyeyi dahi gaye maksat yaptırmadığı halde bu zail fani dünyayı ona gayı maksat hiç yapar mı? İşte iki şakirdin himmetlerinin ne derece birbirinden farklı olduğunu anla. Hem felsefe-i sakimenin Kur'an-ı hakimin tilmizlerinin hamiyetkârlık ve fedakârlıklarını bununla müvazene edebilirsiniz. Şöyle ki felsefenin şakirdi kendi nefsi için kardeşinden kaçar, onun aleyhinde dava açar. Kur'an'ın şakirdi ise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 virtlerini okudukları vakit dinle bak ellerinde silsile-i katarat adetlerini, mahlukatın adedi enfasını tutmuşlar. Onunla evratlarını okuyorlar, Cenabı Hakk'ı zikir ve tesbih ediyorlar. İşte Kur'an-ı mucizül beyanın mucizane terbiyesine bak ki, nasıl edna bir kederle ve küçük bir gam ile başı dönüp sersemleşen ve küçük bir mikroba mağlup olan bu küçük insan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 Her şey bilir bir rahim kerimdir. O senin yanındaki mülkünü senden satın almak istiyor. Ta senin için muhafaza etsin, zayi olmasın. İleride mühim bir fiyat sana verecek. Sen muvazzaf ve memur bir askersin. Onun namîle çalış ve hesabîle amel et. Odur ki muhtaç olduğun şeyleri sana rızk olarak gönderiyor ve senin taatin yetmediği şeylerden seni muhafaza eder.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 İşte binden bir numune olarak deha-i felsefî'nin ve hüdâ-i Kur'anî'nin verdikleri derslerin derecelerine bak. Evet, iki tarafın hakikati hali, sabıkan beyan edilen tarz ile gidiyor. Fakat hidayet ve dalâlette insanların dereceleri mütefavittir. Gafletin mertebeleri de muhtelif'tir. Herkes her mertebede bu hakikatı tamâmıyla hissedemez. Çünkü gaflet hissi iptal ediyor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 Ey bu vatan gençleri, Frenkleri taklide çalışmayınız. Aya Avrupa'nın size ettikleri hadsiz zulüm ve adavetten sonra hangi akıl ile onların sefahet ve batıl efkarlarına ittiba edip emniyet ediyorsunuz? Yok yok. Sefihaneye taklit edenler ittiba değil, belki şuursuz olarak onların safına iltihak edip kendi kendinizi ve kardeşlerinizi idam ediyorsunuz.